Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz olmak yardımcı fiili. Adların yanında... Zaman ve kip ekleriyle birlikte sıfat fiil eklerinden sonra gelir ve cümlede bir hükmü oluşturur. Örneğin Oğlan ata biner, kılıç kuşanır oldu. Bir şeyler söyleyecek oldu, sonra vazgeçti. Yalnızca sana yardımcı olmak istedim, başka bir amacım yoktu. Eğer sınavdan iyi bir puan alamazsan her şey mahvolur. Şimdi yapacağımız konuşmayı olmak yardımcı fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Arkadaş olmak Merhaba Ali. Bak bu arkadaşım Serap. Merhaba Serap. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Burcu senin geçen hafta hasta olduğundan bahsetti. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Muayene oldum. Doktorun verdiği ilaçları içince de iyileştim. Geçmiş olsun. Burcu sana söylediklerimi unutmuş olmalısın. Bana kitap getirecektin. Hayır. Sen bana öyle bir şey demedin. Söylemiş olmam lazım ama... Neyse, acelesi yok. Hangi kitabı arıyorsun? Ben de varsa getirebilirim. Ne de olsa biz de arkadaşız artık. Teşekkür ederim. Sağ olun Dostlar adlı bir roman var. Onu istiyorum. Eğer varsa getirebilirsen çok mutlu olurum. Ali, sizin bölümdeki Cem görünmüyor. Kantine bile gelmez oldu. Bir sorun mu var? Hayır, bir sorunu yok. Ama bugünlerde ders çalışıyor. Burcu, bizim dersimiz başlamak üzere. İstersen gidelim artık. Tanıştığımıza memnun oldum Ali. Ben de memnun oldum Serap. Umarım tekrar görüşürüz. Umarım hoşça kal. Hoşça kal. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki olmak yardımcı fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Ben de iyiyim. Sağ ol. Burcu senin geçen hafta hasta olduğundan bahsetti. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Muayene oldum. Geçmiş olsun. Burcu sana söylediklerimi unutmuş olmalısın. Söylemiş olmam lazım. Eğer varsa ve getirebilirsen çok mutlu olurum. Kantine bile gelmez oldu. Tanıştığımıza memnun oldum Ali. Ben de memnun oldum Serap. Şimdi de okuyacağımız metni olmak yardımcı fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Mutluluk Dünyası Murat yürüyordu. Sadece yürüyordu. Yalnız olmaktan sıkılmıştı. Evden bir haşımla çıktı ve o küllenen kavganın geride bıraktıklarını düşünmemeye çalıştı. Mutlu olmak onun da hakkıydı. Anne ve babasının sürekli kavga etmeleri onun ruh dünyasında onarılmaz izler bırakıyordu. ''Mahvoluyorum siz böyle kavga ederken'' diye haykırdı sokakta yürürken. Annesi ve babası kavga bittikten sonra Murat'ın yokluğunu fark edebildiler. Hemen onu aramaya başladılar. Kavga anları dışında birlikte oldukları nadir görülürdü. Ama çocuklarının ortada olmayışı onları bir araya getirmişti. Aynı endişeyle Murat'ı sokak sokak aradılar fakat bulamadılar. Çünkü o gizli yerinde yalnız olmaktan, kendini dinlemekten mutlu olurdu. Annesi Murat'ın arkadaşlarıyla konuşmalarından gizli yerini öğrenmişti ve birden ...o parkın yanındaki küçük kulübe aklına geldi. Hemen oraya doğru yöneldi. Murat kulübede tek başına ağlıyordu. Annesi hemen ona sarıldı ve... ...şükürler olsun seni bulabildik dedi. Murat eve dönmek istemiyordu. Kavgaları izlemek... ...o kavgaların içinde bulunmaktan hoşlanmıyordu. Mutlu olmak istiyordu. Yalnız olmak... ...anne ve babasını kavga ederken izliyor olmak... ...onu çok üzüyordu. Annesi... Onu eve götürmek istiyordu ama o ısrarla yalnız kalmak istiyordu. Artık o huzursuz ortamda yaşamak istemiyordu. Arkadaşın Nil'in ailesi gibi bir aile istiyordu. Nil'le birlikte olmaktan, onun ailesiyle konuşmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Nil, Murat'ın okul arkadaşıydı. Tanıştıkları ilk günden itibaren yakın arkadaş olmuşlardı. Her faaliyette eş olurlardı. Birlikte oyun oynarlardı, gezmeye çıkarlardı, ödev yaparlardı. Nil'in anne ve babası da Murat'ı çok severdi. Onu yemeğe çağırırlar, uzun uzun sohbet ederlerdi. Çok sıcakkanlı insanlardı. Murat da onlarla vakit geçiriyor olmaktan mutluluk duyerdi. Mutlu, sevimli, huzur verici bir aileydi. İşte Murat böyle bir aile istiyordu. Kavga ya da tartışma olmadan, Mutlu, birlikte olan anne ve baba istiyordu. Eve gitmek istemiyordu. Yolda hep Nili ve ailesini düşündü. Mutlu ve huzurlu olan bir aileyi düşünmek bile, Yüzünde tebessüm oluşmasını sağlıyordu. Eve döndüklerinde, babasını onları beklerken buldu. İlk defa annesiyle tebessüm ederek konuşuyordu. Bu bir ilk oluyordu. Murat, yüreğinde bir şeylerin eridiğini hissediyordu. Belki tekrardan bir aile olabilirlerdi. Çocuk dünyasındaki onarılması güç olan yıkımları belki yeniden yapabilirlerdi. Babası ve annesi birlikte yemeği hazırladılar. Her şey çok güzel olacaktı. Yeniden aile olacaklardı. Bu mutlulukla yemeğini yiyip televizyon izlemeye koyuldu. Bilgisayarında oyun oynadı. Kitabını okuyarak ve hayaller kurarak uykuya daldı. Rüyasında okuduğu kitabın da etkisiyle uçsuz bucaksız yeşilliklerde anne ve babasıyla El ele yürüyordu Babası onunla futbol oynuyor Annesi Piknik için getirdikleri yiyecekleri hazırlıyordu Şimdi de okuduğumuz metindeki Olmak yardımcı fiilinin Cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim Yalnız olmaktan sıkılmıştı Mutlu olmak onun da hakkıydı. Mahvoluyorum siz böyle kavga ederken diye haykırdı. Birlikte oldukları nadir görülürdü. Çocuklarının ortada olmayışı onları bir araya getirmişti. Yalnız olmaktan, kendini dinlemekten mutlu olurdu. Şükürler olsun seni bulabildik dedi. Mutlu olmak istiyordu. Yalnız olmak, anne ve babasını kavga ederken izliyor olmak onu çok üzüyordu. Nil'le birlikte olmaktan, onun ailesiyle konuşmaktan büyük bir mutluluk duyuyordu. Tanıştıkları ilk günden itibaren yakın arkadaş olmuşlardı. Her faaliyette eş olurlardı. Murat da onlarla vakit geçiriyor olmaktan huzur duyardı. Mutlu, birlikte olan anne baba istiyordu. Mutlu ve huzurlu olan bir aileyi düşünmek bile yüzünde tebessüm oluşmasını sağlıyordu. Bu bir ilk oluyordu. Belki tekrar bir aile olabilirlerdi. Her şey çok güzel olacaktı. Yeniden aile olacaklardı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.